Hürmetin Böylesi Muhammed isminde çok sevdiği bir hizmetçisi bulunan Put Kıran lakaplı Hindistan Fadi Gazneli Sultan Mahmud bu hizmetçisini devamlı ismiyle hitap ederek çağırırdı. Gazneli Mahmud bu hizmetçisini günün birinde kendi ismiyle değil de babasının ismiyle çağırır. Kalbi kırılan hizmetçinin böyle davranmasının ...sebebini sorması üzerine, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem delicesine aşığı olan Gazneli Mahmud, evladım. Her gün sana isminle hitap ediyordum. Zira abdestli bulunuyordum. Şu anda ise abdestim yok. Bu nedenle ismini abdestsiz söylemekten hayal ediyorum. Onun için seni babanın ismiyle çağırdım diye cevap verir. Evet, çocuğunu satılığa çıkaran ana. Hint Müslümanlarının yaptıkları fedakarlıkların haddi hesabı yoktur. İngiliz idaresinin kayıtlarına geçen bir hadiseye göre, Peşaver şehrinde hilafet merkezi, Osmanlı'nın bekası için yardım toplanırken, en fakir insanlar bile bir şeyler verebilmek için çırpınmaktadırlar. Fakat onların içinde verebilecek hiç ama hiçbir şey olmayanlar da vardır. İşte böyle durumdaki bir kadın orada sema sakinlerini dahi gıpta ettirecek bir iş yapar. Bu fazilet yüklü kadın analık duygularını dahi bir tarafa atarak bir şeyler verememe çaresizliğinin verdiği ızdırapla, kucağındaki mini mini yavrusunu meydanda toplanan halka göstererek, onu satılığa çıkardığını ve karşılığında alacağı parayı Osmanlılara yardım için vereceğini ilan etmektedir neticede. Bu ihlaslı gayretler semeresini vermekte geçikmez Ve Hindistan'da toplanan yardım miktarı Osmanlılar için Mayıs 1913'e kadar bütün dünyada toplanan yardım miktarının yarısından fazlasını teşkil eder. Evet, din için. Lemonde muhabiri. 1922'de Türkiye'ye gelir. Memleketin kurtuluş savaşı yıllardır. Anadolu aç, sefil ve perişandır. Analar dul, çocuklar öksüz kalmıştır. Muhabir ülkeyi gezip görecek ve gazetesinde haber yapacaktır. İstanbul'dan trenle Eskişehir'e gelen muhabir istasyonda, çuvalın dibini delip başlarını, yanlarını delip kollarını çıkarmış, ayakları çıplak üç tane çocukla karşılaşır. Yaşları yedi, sekiz ve dokuz olan üç çuval içinde üç çocuk. Yanlarına yaklaşır ve birine sorar, Evladım, baban nerede? Babam Çanakkale'de öldü der. Niye öldü? Din için. Nereden biliyorsun? Hoca efendi söyledi. Muhabir bir diğerine döner ve ona da aynı soruyu yöneltir. Ya senin baban deyince, benim babam Yemen'de öldü, vatan için der. Üçüncü çocuk da buna benzer cevapları vermiştir. Peki size kim bakıyor? ''Burada bir ebe annemiz var, o bakıyor.'' derler. Derken yaşlı bir kadın... ...istasyonun yakınlarındaki kulübesinden çıkarak... ...çocuklara doğru seslenmeye başlar. ''Gazanfer, Muzaffer, Mücahit, çorba yaptım gelin için.'' Le Monde muhabiri Avrupa'ya döner... ...gazetesine şöyle bir başlık atar. Elde yok, avuçta yok, çuval içindeler, aç ve sefiller... ...ama isimleri Gazanfer, Muzaffer ve Mücahit... ...bu millet yenilmez der.